Ama seni nasıl seviyorsunuz? Bir kızla savlamaya gidiyorsun, nasıl savmayacaksın? Önce o kızın en güzel, tatlı dinle onu yemeğe çıkarırsın, bir sefer, iki sefer. Ondan sonra gezersiniz, birbirinizin ahlakını, birbirinizin şeyini öğreneceksiniz.